Yücelp lakkum ağımalakum ve yığfır lakkum zinobakum. Oma yutegillah ve rasulahu. Fakad faza fuzan âzîma. Ama بعد. Fakın aslaقل حدیث كتاب الله وخيرالهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشرالأمور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدع ضلالة وكل ضلالة في النار. Hey, Adal dersimize geçmeden önce bir ilanımız olacak. Bu hafta Cumartesi günü, yani önümüzdeki dersimizde e, Akika davetimiz var. E, saat 7.30 8 e, arası burada e, olmanız uygun olur. Çünkü e, o arada namaz saatim oluyor. Doğru. O zaman yatsın namazını yatsın de... namazını burada kılın. Derneğe yakın bir yerde kılın. 8'de e, yemeğe başlayacağız. Dersimiz 9'da başlayacak. Akika'nın eti bol olacak bu cumartesi günü. Çünkü birkaç tane akika var. E, ona göre... Aşk elin. Tabi... internetten dinleyen arkadaşlar da davetli. Yani Türkiye içi, Türkiye dışındaki bütün kardeşlerimiz... Bu akikaya davetliler... E, hmm. Bu akikanın özelliği de şöyle bir şey olacak. Bu hayvanlar kuyu kebabı olarak pişirecek. Kuyunun içinde özel olarak pişirecek. Ee, ona göre kardeşlerimiz, arkadaşlarımız hazırlıklı gelsinler. Aleykümselam. Nasıl hazırlıklı gelsinler? Karınları aç olarak gelsinler. Ee, etin yanında pilav da yapmayacağız. Yani tamamen insanlar kardeşlerimiz ne yapsınlar? Ete doysunlar. Evet ilanımız, ilk ilanımız buydu. İkinci ilanımız yeniden de tekrarlayalım. Cumartesi günü saat 11'de çocuklara yönelik programımız başlayacak. İlk okul yaşında olan yahut da 6 yaşında olan çocukları kabul edebiliyoruz. Erkek çocukları kabul edebiliyoruz bu programa. Bu program içinde Arapça dersleri olacak. Kur'an-ı Kerim, Akide ve Siyer dersleri olacak. Çevrenizdeki insanlara da bu programdan haberdar edebilirsiniz. Bu program bu cumartesi Allah nasip ederse başlayacak. Evet. Hatırladığınız üzere en son dersimizde Lamiye adlı akide şiirini, beytini okumaya başlamıştık. Bu beytlerin Şeyhül İslam İbn-i Teymiye ait olduğu söyleniyordu. Bunu bu şekilde ona nispet eden alimlerin olduğu gibi onun olmadığını söyleyen birçok ilim ehli de var. Ee, ama genel manada onun olduğu kanaati var. Bazı alimler ise tavakkuf, bu konuda tavakkuf etmektedirler. Yani ne bu beyitlerin, bu, bu şiirin, bu akide şiirinin beytinin Şeyhulislam ün ait olduğunu ispat eder ne de ondan nefş ederiz yani onun değildir deriz demektedirler. Bizim için önemli olan metnin içeriği, 16 altı oluştuğunu söylemiştik. Bu beytlerde müellif rahimahullah, bu beytleri yazan kişi, Nazım, bunu nazmeden kişi, bizlere akide konularının genel manada, mücmel manada aktarmaya çalışmış. Bizler de ne yapıyoruz? Bunları şerh etmeye, açıklamaya çalışıyoruz. أطلّر سانز كشاف طائفة بيت بيت يا سائل عن مذهبي وأقيديته رزق الهدى من للهداية يسأل اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل ديوكي مؤلف رحمه الله اسمع كلام محقق في قوله محقق ولن tahkik sahibi olan kişinin burada söyleyeceği sözüne yap, dinle. Yahut onun sözüne kulak ver, icabet et. Yani, İsm'a kelimesi arkadaşlar, Arapça'da iki manaya gelmekte. Aslında Türkçe'ye de bu iki manaya geliyor. İsm'a kelimesinin ilk manası ne anlamında kullanılmakta? Dinlemek, işitmek. Yani dinle, işit, duy. İkinci manası ise istecip. İcabet et, cevap ver. Sana söyleneni ne yap? Tatbik et. İcabet et. Mesela allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki وَاَنَ اَخْتَرْتُكَ فَاستَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ Ben seni ne yaptın? İnsanlar için seçtim. فَاستَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ Sana olanı dinle. İstemi'i. Buradaki sema kelimesi hangi anlamda arkadaşlar? Dinlemek, kulak vermek. Ama mesela bizim rükûdan kalk kalktıktan sonra, i'tidal ettiğimiz zaman, rükûdan kalkıp i'tidal ettiğimiz zaman, durduğumuz zaman, söylediğimiz semi'allâhu limen hamide var. Semi'allâhu limen hamide. Bunun manası ney? Semi'allâhu limen hamide. Buradaki semi'anın anlamı ne? allah Teala ne yaptı? Kendini hamd edene icabet etti. İşitti değil buradaki manası. Mesela Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in biliyorsunuz şefaat hadisi var. Meşhur şefaat hadisi. O hadiste Allah Teala peygambere ne diyor? Peygamber aleyhisselatü Vesselam arşın önüne gidip secde edince diyor ki kul söyle. Yusma. Senin söylediğine ne olsun? İcabet olunsun. Yani buradaki kul söyle, yusma işitilsin değil. Çünkü zaten Allah Teala ne yapıyor? İş diyor. Kul yusma. Sen söyle. Senin söylediğine ne yapılsın? İstediğine ey Muhammed. icabet edilsin. Mesela aslında bu ayırım, bu tafsil Türkçede de var değil mi? Mesela diyoruz ki falanca çocuğundan bahsederken diyor ki sözümüzü ne yapıyor çok? Dinliyor diyoruz mesela. Sözümüzü dinliyor ya da dinlemiyor. Neyi kastediyoruz bununla sözümüzü dinlemekten? Bizim isteklerimizi ne yapıyor? yerine getiriyor. Yoksa oradaki maksat dinlemek, dinlememek değil. Peki burada müellif rahimehullah bize isma derken neyi kastediyor? Dinleme, icabet etme, söylediklerime icabet et. Yani benim burada akidevi olarak sana anlatacağım, sana şerh e, nakledeceğim, nazm edeceğim bu konulara ne yap? Dinlemekle yetinme. Onlara icabet et. Yani ona itikat et. Öyle okuyarak kalma, onun okumakla ne yapma? Yetinme. Diyor ki: İsmak, kelame muhakkiqin. Arapça dersine gelen arkadaşlar bilirler. Kelam nedir? Kelam, kelam en az iki kelimeden oluşan, en az iki kelimeden oluşan anlamlı cümleler. En az iki kelimeden oluşan anlamlı cümlelerdir. E, kelam, e, e, lügat. Aleyküm selamu allahi wabarakatuhu. Dilciler bu şekilde tarif etmektedirler kelamı. Tabi bir de kelam meselesi, kelam konusu akidenin konusudur, akidenin meselesidir. Özellikle Allahu Teala'nın kelamı konusunda büyük bir ihtilaf yaşanmıştır ilk çağlardan itibaren yani. Kelam meselesi. Akide'de çıkan problemlerin hemen hemen ilk problemlerindendir. Ee, bu sebeple bazı alimler yani bugün insanların üniversitelerde, özellikle Türkiye'de mesela akide dersini okuduğunuz zaman program içinde ne derler? akaid dersinde kelam derler. Yani akaide, tevhide, kelam denilmesinin sebeplerini açıklarken az sonra da biz ona değineceğiz. E, kelam denmesinin bir sebebini de neye bağlarlar? İlk ihtilafın Hemen hemen akidevi konulardaki iktilafın, büyük iktilafın kelam konusunda çıktığını söyledikleri için. Büyük iktilafın. Niye? Çünkü bazı e, fırkalar, ehli sünnetten ayrı düşünen fırkalar Allah-u Teala'nın kelam konusuna girmişler. Kelamın tarifini yaparken farklı farklı tarifler yapmışlar. Ehli sünnete göre kelam nedir arkadaşlar? Kelam hem lafızdır hem de manadır. Yani lafız da kelamdır, mana da kelamdır. Yani lafız ve mana olmadan kelam olmaz. Onun için allah Teala'nın kelamı, Kur'an-ı Kerim'i okuduğumuz zaman oradaki lafızlar kimin kelamıdır? allah Teala'nın kelamıdır. Oradaki manalar allah Teala'nın kelamının manasıdır. Peki mutezirler ne demekte? Onlara göre kelamın tarifi ne? Onlara göre kelam sadece lafızdır. O sebeple de derler ki allah Teala'nın kelamı nedir? Yani mahluktur. Naturidî ve eşariler ne derler? Kelamın tarifini yaparken, kelam derler manadır. Yani Kur'an-ı Kerim'de o, o gördüğünüz lafızlar Allah'ın değildir. Allah-u Teala'nın neyi vardır? Kendisinde kaim olan, konuşmadığı, telaffuz etmediği, lafız olarak bulunmayan kelamı vardır. Yoksa derler Allah-u Teala'nın duyulan bir kelamı, telaffuz edilen, okunulan bir kelamı yoktur derler. Yani kendi içinde olan nedir? Kelamıdır derler. Ama bizler biliyoruz ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki mesela Allah Teala diyor ümmetim için ne yaptı? Ee, nefisleri içinden geçirdiklerini, kendi içinden geçirdiklerini Allah Teala diyor affetti. Konuşmadıkları sürece ve onu fiile geçirmedikleri sürece. Yani içinizden geçirdiğiniz, içinizden konuştuğunuz yerimiz ona tabiri caizse şeyleri Allah Teala eğer dilinizle telaffuz etmeden, dilinizle kelama dökmediğiniz sürece ve onu fiile amele dökmediğiniz sürece Allah Teala diyor onu affetmiştir. Hadiste bakarsanız bir şeyin kelam olabilmesi için ne olması gerekiyor? Telaffuz edilmesi gerekiyor. Yani içinizden geçirdiğiniz, aklınızdan geçirdiğiniz, içinizden konuştuğunuzu zannettiğiniz o şeylerin hiçbiri ne olmaz? Şer'an'da. Ne e, örfen, ne ıstılahen, ne de dinen şer'an kelam olmaz. Bir şeyin kelam olabilmesi için ne olması gerekiyor? Hem lafız hem mana olması gerekiyor. Bundan dolayı ehl Sünnet Cemaat ne diyor? allah Teala'nın kelamı, Kur'an-ı Kerim kelamıdır. Hem lafızıyla hem de manasıyla. Mutezileler ne diyor? Hayır. allah Teala'nın kelamı değildir. Bu lafızlar, kelam denince lafız akla gelir. Lafız da allah Teala'na Teala ablamaz, Nispet edilemez. Ondan dolayı da kelamı nedir Allah'ın? mahluktur Kur'an'da mahluktur diyorlar. Maturidi ve şerler ne diyor? Mutezile'e cevap vermek için. Evet diyorlar. Yani zaten birçok konuda mutezilelerle tartışmaya girdikleri için düştükleri yanlışları mecburen söylemek zorunda kalıyorlar. Mutezileye diyor ki maturide beşerler. Evet. Sizin söylediğiniz yani lafız Allah-u Teala'ya yaraşmaz. Telaffuz Allah-u Teala'ya yaraşmaz. O zaman kelamı da inkar edemiyorlar. Allah-u Teala'nın kelam sıfatını da inkar edemiyorlar. O zaman kelamın manasını ne yapmaya başlıyorlar? Tahrif etmeye başlıyorlar. Diyorlar ki kelam Mâna kaimun bi nefsi. Kendi içinde olan sesi olmayan, duyulmayan, telaffuz olmayan bir şeydir. Bu şekilde de ne yapmaya çalışıyorlar? Allah-u Teala'nın kelamını bir taraftan Allah'ın kelamı olduğuna söylemeye çalışıyorlar. Ama bunu söylerken de kelamın hakikatini inkar ediyorlar. Diyor ki hayır kardeşim. Kelam ne olamaz? Lafız olamaz. Hatta daha ileri giderek diyorlar ki bu Kur'an-ı Kerim'deki lafızlar Cebrail'in neydir? İbaresidir ifadesidir. Almıştır allah Teala'dan. Ondan aldığını yapmıştır? Kendisi hikaye etmiştir. Aktarmıştır, anlatmıştır. Allah-u Teala'nın çünkü kelamı ne olmaz? Bu şekilde dışa vurmaz. Onun kelamı kaim. Kendi içinde bulunan bir nefsi kelamdır demişler. Dediğimiz gibi e, kelam meselesi uzun bir mesele. Ümmetin içinde ihtilafın büyük olduğu. İmam Ahmed İbni Anbel'lerin zamanında büyük problemlerin yaşandığı bir mesele. Bizler diyoruz ki allah Teala'nın kelamı lafızdır, manadır, mahluk değildir. Ona layık bir şekilde onun bir sıfatıdır. allah Teala'nın kelam sıfatı hem zatî sıfatıdır, değil mi? hem de fiili sıfatıdır. allah Teala bu kelam sıfatıyla, konuşma sıfatıyla ezelden muttasıftır. Onun sıfatıdır. Ve allah Teala dilediği zaman konuştuğu için onun fiili sıfatıdır. Yani bazı sıfatlar var ki hem zatî sıfat oluyor hem de ne oluyor? Fiili sıfat oluyor. Mesela allah Teala'nın işitmesini... Ele alalım. Deminden söylediğimiz Tafsile iki manaya göre. allah Teala'nın sesi duyulan Şeyleri yani işitmesi işitme anlamında kullanıldığı zaman bu nasıl bir sıfat? Zati bir sıfat. Zatının sıfatı. Ezelden beri onunla Muttasıf. Ama allah Teala'nın icabet etmesi Kulun duasına icabet etmesi Nasıl bir sıfatı? Tihli bir sıfat. Çünkü ne dedik biz? işitmek Hangi manalara geliyordu Arapçada? İki manaya geliyordu. Neydi o? dinleme, eşitme, Diğeri İçim. icabet İçim. etme. Evet. Tabi kelamın kısımları var arkadaşlar. Kelam var. Nida var değil mi? Nida. Ne demek nida? İçim. İçim. Yüksek. Yani kelamın diyorlar en üstü. Sesle duyulan. Bir de ne var? Munacat. Munacat ne? Daha kelamdan daha kısık. Sesinin daha duyulduğu sözler. Evet kelam dendiği zaman arkadaşlar Allah Teala'nın yani kelam dediğimiz zaman kelam o kelamın sahibi olana göre, konuşana göre ne yapar? Değişir. Yani bugün bir insanlar arasında bile böyledir. Başbakanın kelamıyla konuşmasıyla sokaktaki manavın konuşması <gülüyor> bir midir? Değildir, değil mi? Bu bakımdan kelam değişir. Allah Teala'nın kelamı nedir? En mükemmel olanıdır. Ondan sonra kimin kelamı gelir? Peygamberlerin kelamı gelir bizim peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kelamı gelir. Sonra sahabelerin, sonra da alimlerin kelamı gelir. Yani konuşan itibariyle, Allahu Teala'nın sıfatı olması itibariyle kelam istifattır ve ne olmaz? Birbirine üstünlüğü yoktur bu bakımdan. Ama kelamın konusu olan konulara göre baktığımız zaman bir ayet diğer ayetten daha faziletli, daha üstün olabilir değil mi? Mesela Allahu Teala'nın İhlas Suresi. قُلْ Allahu اللّٰهُ اَحَدْ اللّٰهُ السَّمَتْ سُورَس۪ي لَا تَقْرَبُوا zina Zinaya yaklaşmayın. Ayeti. Bir midir? Fazilet bakımından Eminim. bir değildir. Konuşan bakımından Allah'ın zatî sıfatı olarak birdir. Sonuçta hepsi kelamdır. Ama işlediği konu olarak hangisi birbirinden daha üstün? İhlas suresi değil mi? Ee, dediğim gibi sana hilalli soruyorlar. Ayeti, fazilet bakımından Eş değil. Ama konuşan itibariyle kelam Aynı. aynıdır. Kelam birdir. İşte isma kelame muhakkikin diyor ki İbn-i Teymi Rahim oğla, muhakkik olan bir adamın sözünü dinle yahut da ne yap? Sözüne icabet et. Yani buradaki isma kelimesinin hangi manada olduğunu söyledik biz? İcabet. Semi'allahu li men hamide dediğimiz zaman ne diyoruz? Allah'ın Allah kendini hamd edene ne yaptı? icabet etti. Kendine ham dedene icabet etti. Tahkik nedir arkadaşlar? Tahkik, bu kelimeyi çok duyarsınız. Muhakkik, tahkik nedir? Yani hakka nispet edilen demek. Hak olan. Bunun sözlük manası Hakikat. Hak olan. Tahkik diyor ki ilim ehli, mesail'e bakıp, meselelere bakıp, dini meselelere bakıp, oradan diyor, ahkam istinbat etmek, onu kısımlara ayırmak ve delili bilip, delilin geldiği manaları ne yapmak bilmektir. Yani herkes tahkik ehli olmaz. Mesela bir örnek verelim. Yani iman meselesini alın, iman kelimesini alın. Bazı hadislere bakıyorsunuz ki günah işleyen bazı insanlardan, bazı günaha düşen kişilerden iman ne oluyor? Nef yolunuyor. İmanın kalktığı söyleniyor değil mi? Bazı abislerde de ne var? Günah ehlinin iman sahibi olduğu var. İmanın onlardan kalkmadığı var. Şimdi bunu nasıl anlayacağız? Yani zina eden zina ettiğinde iman etmiş olmaz. Burada ne oldu arkadaşlar? İman o kimseden nef yolundu. Ona dendi ki onun hakkında zina eden kişi zina ettiği haldeyken iman etmiş olmaz. etmiş olmaz. Allah Teala Kur'an-ı diyor ki: "Ey iman edenler, Allah Teala'ya inanın, tövbe edin." Değil mi? Tövbe davet ediyor. Tövbe neden davet edilir? Günah Günahtan davet edilir. Şimdi bir tarafta günah işleyen adama iman <gülüyor> nef yediliyor. Bir taraftan da günah işleyen kişilere iman ispat ediliyor. Nasıl anlayacağız bunu? Evet, imanın aslı olarak günah ehli insanlar İmanın aslı onlardan nedir? Vardır. Günah işlemeleriyle o imanın aslı onlardan çıkmaz kalkmaz. Ama imanın kemali mükemmelliği günah işleyenlerden olmaz, olmaz. Onlardan nef yolunan, onlardan kaldırılan iman hangisidir? Kema, kâmil olan imandır. İşte bakın arkadaşlar, bu, bu meseleyi bu şekilde anlamak, bunun taksimlere ayırmak, bunun kısımlarını bilmek. ...delilleri bilerek onların geldiği manaları bilmeye... ...biz ne diyoruz? Tahkik diyoruz. Tahkik. İşte diyor ki burada müellif... ...İsma' kelame... ...muhakkikin. Muhakkik adamın... ...muhakkik bir kimsenin... ...burada söylemiş olduğu bu kelamı... ...bu cümlelere ne yap? Dikkat et... ...onlara icabet et. Onlara itikat et... ...onları dinle. Evet. Kelamdan bahsetmiştik az önce. Biliyorsunuz arkadaşlar... Bugün kelam denince insanların aklına yani insanlar kelam dedikleri zaman neyi kastediyorlar? Kelam bugün nedir arkadaşlar? Akideyi kastediyorlar, tevhidi kastediyorlar. Felsefecileri kastediyorlar. Yani kelam ilmini, akideyi insanlar nereden öğrenebiliriz diyorlar? Kelam ilmini mantıktan, felsefeden aklın gereğinden öğreniriz diyorlar. Yani akıl eğer nasılsa izin verirse akıl eğer Nas'ın söylediklerini anlayıp algılarsa diyorlar o Nas'ı biz kabul ederiz. Akıl diyorlar öncedir. Ama eğer o Nas ayet ve hadis akla ters ise aklımız zor almıyorsa ne yaparız biz o ayeti o hadisi ne yaparız diyorlar? tevil ederiz. Tevil ederiz. Yani olduğu manasından çıkartırız. Ta ki o bizim aklımıza ne olsun? Yatsın. Ancak bu ümmetin selefi arkadaşlar, bu ümmetin selefi, bugün insanların gururla söyledikleri, kelam diye ifade ettikleri ilmi okumayı ne yapmışlar, öğrenmeyi yasaklamışlar. Diyor ki, Süfyan-ı Sevr-i ilim, kelam ilmi sorulduğu zaman kendisine, diyor ki, Da' el-bâtil, da' el-bâtil, ne demek da' el-bâtil? Batılı bırak. Eine ente minel hak. Sen hakkın neresindesin? İttebi'is <gülüyor> Sunne. Sünnete tabi ol. Veda'il <gülüyor> bid'a. Bid'atları ne yap? Terk et. Bid'atları bırak. Diyor ki İmam Şafii Rahimahullah Hukmi fi ehlil kelam. Kelam ehli hakkındaki benim hükmüm şudur. En yudra bu bilciri di ni ve niyal ve utafu bihim fil esvak. Sokaklarda diyor dolaştırılarak gezdirilerek ayakkabılarla ve hurma kütütleriyle, hurma dallarıyla dövülmeleridir. Ve hada yugal, hada ceza men mentar kel kitabı ve sunne ve ahdal kelam. Ve sokaklarda bunlar gezdirilir, bu şekilde dövülürler ve insanlara denir ki işte bakın. Kur'an ve sünneti terk eden bir insanın ve kelam ilmini alan bir insanın cezası budur. Denilmesi lazım diyor. Benim hükmüm budur. Bu ilmi okuyanlar da diyor. Şimdi bugün bakın arkadaşlar şeye. Bizim birçok, bizim ülkemizde de böyle, birçok İslam ülkesinde de, Müslüman ülkesinde de böyle. O ülkedeki e, İmam Hatip Dengi okullara bakın. ilahat Fakültesi okullarına bakın. Orada ders müfredatına bakın. Orada ne göreceksiniz? Kelam. Kelam diyorlar. Yani hiç utanmadan bile yani ne yapıyorlar? Kelam diyorlar. Yani bu ümmetin selefi o kadar çok açık konuşmuş ki bu konuyla alakalı. Diyor ki Sufyan-ı Sevri, Sufyan Sevri Rahimahullah'ın sünnete olan bağlılıkla alakalı, sünnete nasıl bağlanması <gülüyor> gerekliliğiyle alakalı öyle ilginç sözleri var ki burada diyor ki Sufyan-ı Sevri Aleykum bima aleyhil hammalune ve annisa'u fil buyuti ve sıbyanu fil ketatib minel ikrari vel amel Diyor ki, aleykom. Tutunun. Neye tutunun? Bima aleyhil hammalun. Hammallar var ya diyor, hammallar. Ve nisa'u fil buyut Evdeki kadınlar var ya. Ve sibiyanu fil Ana okulunda çocuklar var ya, onların diyor tutunduğu şey siz de tutunun. Nedir onların tutunduğu şey arkadaşlar? Fıtrat. Fıtrat. Yani ona bir mesela Allah'ın ismiyle sıfatlarıyla alakalı bir şey söylüyorsun. Adamla konuşuyorsun. Diyorsun ki bak allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurmuş ki Allah gökleri ve altı günde yarattı. Sonra arşına istiva etti. Allah yukarıdadır. İman ettik hocam diyor. Hiç. Değil mi? Adam sokakta hammal. Mahmud Paşa da hammallık yapıyor adam. Ve evde tabii Artık öyle bir dönemdeşıyoruz ki fitne artık evlere girmiş. İnsanlar internetin üzerinden, televizyonun üzerinden ne bildiği belirsiz olmayan insanlardan ne yapmaya başladılar, zehirler katmaya başladılar. Dinlerini, dinlerini öyle ki al alır oldular ki bırakın yani e, hoca kılıklı insanları, baktığınız zaman sokakta patates satan bir insanın tipinden farklı olmayan tiplerdeki insanlardan insanlar ilim öğrenmeye başladılar. Artık evde bile insanlar bu şüpheleri konuşur hale geldiler. <gülüyor> Ama bu ümmetin selefi diyor ki, aleykum bima aleyhil hammalun. Hammal olan insanların, fıtrat üzere olan insanların dini üzerine oldu. Geçen, bir yerden bir yere bir şey taşımamız gerekiyordu. Bir kamyon gönderdi Ömer kardeşimiz, Zeytinburnu'ndan bir kamyoncu. Adam tamamen fıtrat üzerine. Konuşuyoruz. Namaz kılıyor musun? Aleyküm selamünaleyküm. Ya. Ya. Amca namaz kılıyor musun? Namaz kılıyorum. Amca Allah'tan başka kimseden yardım istedim. Olur mu öyle şey oğlum? İşte Allah ile insanlar arasında aracılar girebilir mi Ya haşa öyle şey olur mu? Allah bizi yaratmış. Yani adam fıtratıyla o kadar güzel konuşuyor ki bir şey söylüyorum, bir hadis söylüyorsun. Hiç itiraz yok. İşte, haddini biliyor. Her türlü adamın kafası bulanırsa, nasıl insanın midesi bulandığında artık düzgün olan, temiz olan yiyecekleri, içecekleri içemeyip midesi geri atıyorsa, insanın kalbi bozulduğu zaman, insanın aklı bozulduğu zaman artık o kalbe ne Allah'ın ayetleri fayda veriyor, ne Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözleri, ne bu ümmetin selefinin sözleri fayda veriyor. Bakıyorsun adam artık felsefeye girmiş, mantığa girmiş, bana göre diyor, şuna göre diyor, aklıma göre diyor halluki aciz bir yaratık olduğunu bilmiyor. İbnü Taymiye diyor ki kelam ilmi ile alakalı innel belid la yentafi' min ilm el kelam. Belid ne demek belid aptal. Diyor ki aptal olan diyor kelam ilmini anlamaz. Çünkü zor. Oku okuduğunuz zaman bir sürü neler var. Kaydeler var, kurallar var, bir şeyler var, çıkarımlar var. Diyor onun için diyor, aptal anlamaz. Innez zekiye la ihtiyaju ileyi aslan. Zeki olan insan ise, zeki olan insan ise, akıllı olan insan ise, böyle bir ilme zaten hiç ihtiyaç duymaz. Yani o kadar güzel tarif etmiş ki Şeyh Hulusi'ye kelam ilmeyi. Çok önemli arkadaşlar. Yani bugün belki birileri insanlara hocalık yaparken, insanlara bir şeyler anlatırken, televizyonda, internette, vakfında, okulunda, üniversitesinde konuşması tatlı olabiliyor. Ağzından bal damlayabiliyor. Ama Allah-u Teala'nın seni yaratmış olduğu fıtrata ne kadar uygun konuşuyor. Allah-u Teala'nın göndermiş olduğu kitaba, Kur'an'a ne kadar uygun konuşuyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerine ne kadar uygun konuşuyor. Allah Resulü vesselamın davet ettiği insanların bakın birçoğu neydi? Okuma yazma bilmiyordu öyle değil mi? Uzaklardan gelen insanlar vardı. Allah Resulü vesselam, Allah hakkında bir şey söylüyor. Ahiret hakkında bir şey söylüyor. Kabirle alakalı bir şey söylüyor. O insanlar onu orada duyup kalkıp gidiyorlar. Ama şimdi bugün bakıyorsunuz ki adam üniversitede oturmuş, adam internette ders yapmış oturmuş. Evet Allah Resulü böyle demiştir ama bu böyle değildir. Bunu böyle anlamamak lazım. Bu bu manaya gelmeyebilir, bu böyle olmayabilir diyerek ne yapmaya başlıyor? Kafayı kurcalamaya başlıyor. Onun için kelam ilmi arkadaşlar, kelam ilmi uzak durulması gereken bir ilim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ümmetinden az bir topluluktan bahsediyor hadis-i şeriflerde. <gülüyor> Sadece o az bir topluluğun hak üzerine sebat edeceğini söylüyor. Az sonra zaten burada müallifin sözünü de açıklayacağız. Diyor ki لَا تَزَالُ al مِنْ اُمَّتِي عَلَى hak لَا تَزَالُ تَعِفَةٌ مِنْ اُمَّتِي ظَاهِر۪ينَ عَلَى hak. Ümmetinden bir topluluk hak üzere zahir olacaklar. Onların ayaklarını kimse yapamayacak? O hak üzerine oynatamayacak kaydıramayacak, sarsılmayacaklar. Çünkü neden? Sen şimdi Yusufiyan Sevir'in dediği gibi hammal adamı. Tamam mı? Anaokulunda okuyan çocuğun itikad akidesini değiştirebilir misin? Bozabilir mi? Dinlemez adam seni. Böyle. Kıyamet gelene bak diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Onlara kimsenin onları yarı yolda bırakması, arkadan vurması, hıyanet etmesi onlara ne yapmayacak? Hiçbir zarar vermeyecek. Onlara hiçbir zarar vermeyecek. İşte arkadaşlar kelam ilmi neye dayanıyor? Kelam ilmi husumete, yani münakaşaya dayanıyor. Burada Ömer İbni Abdülaziz'in çok güzel bir sözü var arkadaşlar. Onu nakletmeden geçemeyeceğim. Diyor ki, men Arrada nefsehu lil husumat ekseret tenakul". Çok değerli bir söz. Kim diyor kendini başkalarıyla tartışmaya sokarsa, aleyküm selamlar. Kim Kendini sürekli başkalarıyla tartışmaya götürürse, kulağını bidate, kulağını dalalete açarsa o kimse diyor ekserat kul Onun diyor mezhebi çok, çok değişir. Bugün bir şey düşünür, bir şeye itikad eder, yarın onu inkar eder, öbürsü gün o inkar et, edip yerine aldığı, yerine inandığı şeyi inkar eder. Her gün başka bir dine sahip olur bu adam. Yani Ömer İbni Abdülaziz Rahimahullah, biliyorsunuz, çok hikmetli bir kimseydi. Onun bu sözü gerçekten hak. Bugün de görüyoruz, kendini bidate karşı açan, bidate karşı kulak veren, birileriyle tartışmak isteyen, bir şeyleri kurcalayan birçok insan var ki, bakıyorsunuz ki kafa bulanıyor, midenin bulandığı gibi kalp bulanıyor. Artık o kimseye ne Allah'ın kelamı fayda veriyor, ne Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti fayda veriyor, ne? Bu ümmetin, sahabesinin sözü fayda veriyor. Seleften bazılarının şöyle dediğini akılıyor. Adama gelip tartışmak istiyorlar. Diyor ki Selef, izhebu anni. Diyor ki, defolun gidin. Felestu fi şekkin fi dini. Ben dinimden şüphe etmiyorum ki, niye gelip tartışıyorsun ben de. Benim buna ihtiyacım yok. Çünkü bu din, bana allah Teala'nın vahyi ile peygamberinin Sözüyle ulaşmış ve bunu ulaştıranlar sahabeler. Ben bana ölüm gelinceye dek, kıyamet kopunca dek bunun üzerinde ne yapacağım? Nisa buradaki koca karıların inatçılığını göstererek sebat edeceğim. Bunu kim söyleyebiliyor musunuz arkadaşlar? Bugün piyasada felsefe yaptığını söyleyen, piyasada bugünkü İslami cemaatler içinde Aklını çok iyi kullandığını iddia eden insanlar gibi yüzlercesini cebinden çıkaracak Fakrıddin Razi söylüyor. Duydunuz mu hiç Fakrıddin Razi'yi? Yani hayatını felsefeye, kelama adamış bir ilim adamı. Yunan felsefesini okumuş. Birçok felsefeler okumuş. Aristoları, Eflatunları okumuş. Yemiş, yalamış, bitirmiş. Ne diyor biliyor musunuz arkadaşlar? Keşke diyor Nisa buradaki... Keşke Nisa buradaki koca karıların, Nisa burda nerede? Zannedersem İran, şu, bu anki, şu anki İran'da. O bölgelerde yani. Oradaki koca karıların itikadı üzerine ölebilsem, olabilsem. Neden? Çünkü kafa rahat değil arkadaşlar. Allah-u Teala'nın ayetini okuyor. خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضَ ف۪ي سِدَّتِ اَيَّا مِنْ سُمَّسْتَوَ عَلَى الْعَرْشِ allah Teala ne yaptı? Yeri göğü altı günde yarattı, sonra arşına istiva etti. Şimdi bir... Nisa buradaki kocakarı, karı, Mahmud Paşa'daki hammal, Zeytinburnu'ndaki şoför, sabah evinden çıkıyor, camiye, namaza gidiyor, işinin başına direksiyonu sallamaya başlıyor, yoruluyor, evine geliyor. Bu adam bu ayeti duyduğu zaman hiçbir şüphe yok adamın kafasında. Evet Allah-u Teala üzerine istifa etmiş. Nasıl? Ben ne bileyim nasıl olduğunu. Şu andaki Allah'ın bana yaratmış olduğu bu akıl bunu anlayabilecek şeyde Kapasite de değil. Anlayamam bunun nasıl olduğunu. Ama allah Teala bana böyle hitap ettiği için bunu bu şekilde ben ne yapacağım? Anlayacağım. Bak bu adamın bulduğu rahatlık, içinde olduğu o huzur öyle mükemmeldir ki. Ama Fakrettin Razı ne diyor? Keşke diyor Nisa buradaki koca karıların itikadı üzerine ölsen. Hayatımızın tümü neyle geçti diyor? Cidalle, münakaşayla geçti. Şöyle denirse böyle cevap veririz. Böyle denirse şöyle olur, şöyle olursa böyle olur. Bir de bakmışsın ki dediğim gibi aynı mide bulandığı zaman nasıl güzel yemekler kabul olmuyorsa kalp bulandığı zaman, kafa bulandığı zaman iman bulandığı zaman artık bakıyorsun ki adam ne Allah'ın kelamından zevk alıyor tad alıyor ne peygamberin hadislerinden tad alıyor ne kıldığı namazdan tad alıyor ne yapmış olduğu ibadetlerden tad alıyor bakmışsın ki sokaklarda işte deli dumul gibi geçen, gezen birçok gördüğümüz insanlar var bu hale geliyorlar. Evet. İşte İbn-i Teymiye de burada buna dikkat çekiyor. Diyor ki İsma' kelama muhakkikin fi kavlihi, la yenseni anhu ve la yetebeddelu. Bu konudaki diyor, az sonra söyleyeceğim, nazm olarak, şiir olarak, beyt olarak sana söyleyeceğim bu muhakkik sözleri, sözlerini, tahkik sözlerini değil dinle, ona icabet et, la yenseni anhu. Bu beyitleri yazan, bu nazmı yazan müellif, kesinlikle bunlardan ne yapmaz? La yenseni anhu. Rucu etmez diyor. İbn Teymiyev de aynı Süfyan Seviri gibi söylüyor. İnatçı olursun kardeşim, akidenden vazgeçmeyeceksin. Allah Teala senden bunu istiyor, Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem bundan senden bunu istiyor. <gülüyor> "Vəla etbđdlu" ne yapmaz? Bunu bırakıp da yerine başka bir şey koymaz diyor. Bu müellif, bunu yazan kimse. Bu beytleri yazdıysa, bunun dininin usulü, aslı budur, akidesi budur. "La yenseni anhu" ondan ruju etmez ve وَلَا يَتَبَدَّلُ Onu değiştirmez. Arkadaşlar bizler bu ümmetin selefinden daha alim değiliz. Bizler bu ümmetin selefinden allah Teala'nın kitabını Allah'ın kitabında bize hitap ettiği Arapçayı daha iyi bilen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini daha iyi bilen insanlar değiliz. O sebeple bu kulaklarımızı bu gözlerimizi ...şüphelerden uzak tutmamız gerekiyor arkadaşlar. Yahya İbni Kesir ne diyor? Bidat ehlinden bir kimseyi gördüğün zaman ne yap? Yolunu değiştir diyor. Yolunu değiştir. Bakın. Ömer ibn Abdülaziz ne diyor? Kim kendini tartışmaya, münakaşaya, şüpheye... ...arz ederse, sunarsa... ...sokarsa... ...onun diyor tanakkulu... ...görüş değiştirmesi, mezhep değiştirmesi... ...akidesini değiştirmesi çok olur. Çok olur. Bak ki adam her gün bir görüş içinde... Şimdi müellif Rahimahullah İbn-i Teymiye rahimahullah, bizlere ne yapacak? Değiştirmemizi istemediği, tebdil etmemizi istemediği akidesini buraya ortaya koyacak. Diyor ki Rahimahullah Hübbü's sahabeti kullihim li mezhebu ve meveddetul kurba biha etevesselu Hübbü's sahabeti kullihim li mezhebu sahabenin tümünü sevmek sahabenin hiçbirini birbirinden ayırmadan onların hepsine mahabbet beslemek benim neyimdir? Mezhebimdir. İlk derse gelen arkadaşlar hatırlarlar. Bu nazmın, bu şiirin nasıl bir nazm olduğunu söyledik. Akide nazm olduğunu söyledik. İmam İbn-i burada bize ne yapıyor? Akideyi beyan ediyor. Rahimahullah. Ve bu akidevi metne Neyle başlıyor Rahimahullah? Sahabe sevgisiyle başlıyor. Neden sahabe sevgisiyle başlıyor? Diyorlar ki bu ümmetin içinde ihtilafın ilk çağlarda İslam'ın ilk dönemlerinde düştüğü, ihtilafın yaşandığı ilk meselelerden bir tanesi de nedir? Sahabe meselesi. Daha Hazreti Osman zamanında biliyorsunuz. Hazreti Osman'ın ee, yaşandığı yaşadığı dönemde onun suikast ile ölmesi, öldürülmesi sebebiyle sahabe hakkında neler başlıyor arkadaşlar? Düşmanlıklar, Düşmanlıklar, adaletler, buzlar başlıyor. Onun için bu bakımdan ne diyebiliriz? Bu bakımdan diyebiliriz ki yani akidevi alanda e, akidenin işlediği konular arasında ilk e, vuku bulduğunu söyleyebileceğimiz meselelerden bir tanesi de Sahabe meselesi. Onun için muallif burada ne yapıyor? Sahabe ile başlıyor. Yine biliyorsunuz sahabeler öyle bir pozisyondalar ki öyle bir konumdalar ki bugün bugün Müslümanım diyen bir insanın eline Kur'an-ı Kerim'i aldığı zaman eline hadisleri aldığı zaman kendisine bu Kur'an'ı ve sünneti ulaştıran kimlerdir bu sahabeler? Aracılardır. Bunu inkar edemezsin değil mi? Yani şimdi düşünsene sen sana hesabına para gelmiş. Sen o hesabına para gönderen adamı inkar edebilir misin? E, edersen sen ahmaklıktan başka bir şey yapmış olmazsın. Güneşin varlığını inkar etmek gibi bir şey bu. Yani deve kuşu soksun kafasının kumun içine. Güneş yok desin. Kendisinden başka kimse ne yapmaz? İnandıramaz. İşte sahabeler bizlere akide meselelerini aktaran insanlar oldukları için, akidemizi de onlardan öğrendiğimiz için, peygamber ile aramızda onlar aracılar olduğu için ve akide meselelerindeki nakleden kimseler bu, bunlar oldukları için öncelikle neyi kabul etmek zorundayız? Onların hepsini sevmeyi kabul etmek zorundayız. Aynı şekilde bizler menhecimizi, yöntemimizi, dini anlayışımızı Kime göre belirlemek zorundayız? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ashabına göre belirlemek zorundayız. Peki bizler sahabeleri neden sevmek zorundayız arkadaşlar? Yani onlar kimler ki? Neler yaptılar ki? Bu konuda akide konularında yazı yazan alimler ve bu akidenin alındığı allah Teala'nın kitabı ve peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti bu insanlarla bu insanlarla ilgili övgüyle bahsediyor. Onları güzel sıfatlarla bahsediyor. Kimdir bunlar ve neler yaptılar ki bize ne hizmetler sundular ki bizler onları sevmeliyiz? Öncelikle şunu bilmemiz gerekiyor ki arkadaşlar bu insanları Allah Teala kime arkadaş Olarak seçti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Davud el-Tayalisi'nin Abdullah ibn Mesud Rivayetiyle rivayet ettiği bir Eser var. Diyor ki Abdullah ibn Mesud: Mesud Allah nazara ila kulubil ibad felem yecit kalben atyebe min kalbi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. allah Teala kullarının kalplerine baktı ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Kalbinden daha temiz bir kalp Görmedi seçti Allah'u lin nubuvva allah Allahu Teala bu kalbi ne yaptı? Nubuvvet için, peygamberlik için seçti o insanların arasındaki bu kalbi. Son menzara ila kulubil ibad. Sonra Allah Teala kullarına baktı, kullarının kalplerine baktı. Felem yezid kuluban atyaba min kulubis sahabe. Ve Allah Teala sahabelerin kalplerinden daha temiz kalpli insanlar ne yapmadı, görmedi. İla kıyamis saati, kıyamet saatine kadar faktarhumu Allahu lisuhbeti Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve işte Allah Teala ne yaptı? Bu insanları kime arkadaş seçti arkadaşlar? Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme arkadaş seçti. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme arkadaş olmak, onu görme şerefinde bulunmak öyle bir şeref ki Said İbnü Zeyd'in dediği gibi sahabeden Said İbnü Zeyd radıyallahu anh diyorlar ki zannedersem Irak'a gidiyor. Ona orada insanların Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı hakkında ileri geri konuştuklarını görüyor Said İbnü Zeyd. Onları susturuyor Said İbnü Zeyd. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi Ebubekir cennettedir. Ömer cennettedir. Osman cennettedir. Ali cennettedir. Cennetle mücadele 9 dokuz sayıyor. Şöyle böyle derken işittim diyor. Saydım Üzeyde. Peki diyorlar ki Saydım Onuncusu kim? Saydım Üzeyde kendisi. Onuncusu. Saydım Sonra şu müthiş sözünü söylüyor. Saydım Üzeyde. Diyor ki. Lâ maqâmu ahadihim ma'a Rasûlillâhi sallallâhu aleyhi ve sellem. Tahberru fîha kadmâh hayrun min umri ahadikum yu'ammaru umra Nûhîn ya'budullâha Muhteşem bir söz. Diyor ki onlardan birisinin peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'le bulunarak ayaklarını tozlaması sizlerden birinizin Nuh aleyhisselam'ın yaşadığı kadar 950 sene yaşayıp Allah'a ibadetle yaşadığı o yaşantıdan, o hayat, o müddetten daha hayırlıdır. Peygamberle geçirdiği bir lahza, bir an. Yani ne muhteşem bir söz. Yani ayağının, düşünün diyor ki, yani onların ayaklarının olduğu peygamberin yanında, onun atının yanında tozlandı. Onların bu anı, sizlerden birinizin Nuh Aleyhisselam kadar yaşayıp, Allah'a ibadetle geçirseniz o anı, ondan daha hayırlıdır diyor. Şeyh Hulusi Hüseyin diyor ki, <gülüyor> Eğer cahilen nasu fada ila ashabı Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kana ta'limum tilke fada'il min din İslam. Yani toplum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabının kadrini, kıymetini bilmeyecek pozisyona düştüyse, onların hakkında ileri geri konuşuyorsa bu ashabın faziletlerini öğretmek İslam dinini öğretmektir. Niye? Çünkü bunlar aracı bize. Bunlar nakil yapan insanlar. Kur'an bize bunlarla geldi, sünnet bize bunlarla geldi. Bu din bize bunlarla geldi. Allah-u Teala onlar hakkında ne diyor? Yansurun Allah'a ve Rasûlehu. Kur'an-ı Kerim'de haşır suresi 8. ayet. Yansurun Allah'a ve Rasûlehu. Onlar Allah'a <gülüyor> ve Rasûlü'ne ne yaparlar? Yardım, Yardım ederler. Şu vasfa bakın arkadaşlar. Yani sahabe hakkında allah Teala nasıl sena ediyor? Biliyorsunuz müşriklerin ezasına, müşriklerin eziyetine ne yapıyorlar? Sabrediyorlar. Yani Yasir'in ailesini düşünün. Yasir ailesi öyle bir işkenceye uğruyor ki Allah Resulü Aleyhisselam ne diyor? Sabran ya aile Yasir. İnne mev'idekumul cennet. Sizin mev'idiniz gideceğiniz yer cennettir. Sonra ülkelerini terk ediyorlar. Hicret ediyorlar. Uzak diyarlar. Habeşistan'a giden var. Hatta sahabelerden bir tane rivayet var. Kadın Habeşistan'dan geliyor Medine'ye. Hicretin yedinci yılında. Habeşistan'da yaşamış kalmış uzun süre. Ömer Radiyallahu kadını görünce diyor ki bu kim Habeşistanlı bu kadın kim diye böyle ona ona espri yapıyor tabiri caizse. <gülüyor> kadın da kızıyorsa Habe Radiyallahu anha ha. Peygamber Aleyhisselam diyor ki sizin diye şeyiniz iki hicretiniz var. Bunların bir hicreti var diyor. Yani gurbete gitmek hicrete gitmek kolay şeyler değil. Yani kalkıp şehir dışına çıkıyorsunuz üç günlüğüne, beş günlüğüne değil mi? Etağınızdan, evinizden, barkınızdan uzaklaşıyorsunuz. Bütün hayat standartlarınız değişiyor. Hatta moraliniz bile bozuluyor değil mi? Yani ashabı düşünün. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabını. Bunlar ne yapıyorlar arkadaşlar? Bunlar hırtlarından çıkıyorlar. Ne için? Sebep? din için. Allah ve Resulünün sevgisinin önüne hiçbir şey getirmiyorlar arkadaşlar. Sahabeden bir tanesini tutuyor müşrikler. Başlıyorlar işkenceye. Diyorlar ki: "Şu anda senin yerinde sen olmasaydın da yerine Muhammed olsaydı ister miydin?" Ne diyorsa abi? Onlara acayip bir söz söylüyor. Diyor ki: "Vallahi diyor ben diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem küçük bir dikenin batmasını bile ne yapmam istemem." Yani devam edin diyor. Ben buradaki halimden hoşnutum, razıyım. Ve yani onlar biliyoruz ki arkadaşlar bu dine ilk giren insanlar. allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? وَالسَّابِقُونَ الْاوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ yani وَالْأَنْصَارِ Kur'an-ı Kerim'i okumazsak, Kur'an-ı Kerim'i anlamazsak, elimize alıp tefsir okumazsak, Ne Kur'an-ı Kerim'i anlarız, ne sünneti anlarız, ne ashabı anlarız arkadaşlar. Kendi kafamıza göre, Kendi aklımıza göre, Nasıl yaşıyorsak yaşantımıza uygun bir şekilde ortaya din çıkarırız. Yani Allah Resulü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki: "Es-sâbiqun el-evvelûn min Muhacir ve ensarlardan sabık olanlar, önce olanlar. Dine evvel olarak girenler var ya. Ve'l-lezîne ettaba'ûhum bi ihsânin ve onlara iyilikle, ihsan ile, güzellikle uyanlar. Onların ardından gelen. Sonradan Müslüman olan sahabeler. Ve ondan sonra gelenler. Radiyallahu anhum ve radiu an. Allah onlardan razı olmuştur, onlar da Allah'tan razı olmuştur. Yani şu senaya, şu övgüye bakın arkadaşlar. Sağ bakın. Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuştur. Lavun cennet. Onlara cennetler vardır. Teccri min tahtihal enhar. Altlarından ırmaklar akan cennetler. Halidin fiha ebed. Zalikel fouzul azim. İşte. Orada ebedi kalacaklardır. Tevz, başarı da budur diyor Allah-u Teala. Tevbe suresi 100. ayette. Tabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen hadisler ise ashabıyla alakalı o kadar çok ki. Tabi Kur'an-ı Kerim'de de birçok ayet var biliyorsunuz. Nisa suresinde allah Teala ne diyor? وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ kim kendisine hidayet, kim kendisine hak, apaçık ortaya koyulduktan sonra, kim hakkı apaçık bir şekilde gördükten sonra, Resul'e muhalefet ederse, ayete bakın arkadaşlar. Resul'e muhalefet ederse. Ve yettebi' gayre sebilil müminin. Ve bakın yani Resul'e muhalefet etmek tek başına helak olmak için yeterli bir sebep. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem muhalefet etmek tek başına bu muhalefet helak olmaya yeter bile, artar bile. Ama Allah teala diyor ki, ve bir gayre sebilil müminin, müminlerin yolundan icmadan, ashabın yolundan başka bir yola uyarsa nuvellihi ma tevella onu girdiği yola bırakırız ve nuslihi cehennem, cehenneme atarız. Vesâet masîra ne kötü bir sonuç. Yani bu ayetten ne anlıyorsunuz arkadaşlar? Hani gel de de ki Kur'an-ı Kerim'de Peygamber'in sünnetine bağlılık yok. Gel de de ki Kur'an-ı Kerim'de sahabenin anlayışına işaret yok. Bundan daha açık bir işaret olur mu arkadaşlar? Kim Resul'e muhalefet ederse ve müminlerin yolundan başka bir yola uyarsa, girerse. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki La tesubbu ashabi. Ashabıma ne yapmayın? Sövmeyin. لَا تَصُبْ أَصْحَابِ فَوَلَّذ۪ي نَفْس۪ي بِيَد۪ه۪ Nefsimi elinde tutan Allah'a yemin olsun ki... Şimdi arkadaşlar, akıl temizse, pislik bulaşmadıysa, aklında bulantı yoksa adamın, der ki ya... Allah Resulü'nün nefsini elinde tutan Allah'a yemin olsun. Ama nefse pislik bulaştıysa, akla pislik bulaştıysa, der ki ya ne eli? El ya? Acaba insan eli gibi mi? Değil mi? Ben Sufi'ye sevilen söz aklınıza gelsin. Hammalların din üzerine olun diyor, kadınların din üzerine olun, çocukların din üzerine olun. Diyor. Allah Teala sana bundan hitap ettiyse, bu, bu bunda kal. Bu aklı sana veren de Allah. Sen sana verilen, sana vergi olan bir şeyle kalkıp da nasıl ona itiraz edebilirsin ki ya yani? Sana bu aklı veren de Allah. Bunu senin için yaratan da Allah. Allah Resulü Aleyhisselam diyor ki, sizlerden birisinin Uhud Dağı kadar altını olsa, onlardan birisinin yarım amuç verdiği sadakaya, Denk gelmez. Şey, Hulusi Amin burada çok mükemmel bir sözü var. Diyor ki i̇bn Teymiye. Bizler diyor baktığımız zaman, gördüğümüz zaman genel olarak sahabelere onların çoğunun sadakalarının ne olduğunu görüyoruz az. Değil mi? Biliyorsunuz Aleyhisselam görüyor. Kadın gelmiş çocuklarına veriyor. Değil mi? Aleyhisselam diyor ki ateşten sakının velev ki bir hurmanın yarısı olsa bile. Ateşten sakının bir hurmanın yarısıyla olsanız bile. Biliyorsunuz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geliyor. Gariban insanlar gelmiş. ve selam onları görünce üzülüyor. insanları yardıma teşvik ediyor. Kimseden bir şey çıkmıyor. Sonra bir adam geliyor değil mi? Elinde ne var? İki avuç hurma var değil mi? Havuç, şeyler hurmayla geliyor. Yani verdikleri en fazla bu kadar. Birçoğunun aslı olarak. Diyor ki Şeyh ama diyor tarih boyunca baktığımız zaman, çağlar boyunca bakın İbn Teymiye'nin dönemine kadar İbn Teymiye bunu söylemiş. Biz de İbn Teymiye'den sonraya bakalım. Uhud Dağı kadar diyor sadaka veren gördünüz mü? Uhud Dağı kadar altını olup da ona sadaka verecek bir adam çıkmış mı yeryüzünde? Evet. Mümkün değil. Demek ki diyor sahabenin makamına, sahabenin mertebesine ne yapamaz kimse? Ulaşamaz. Ne kaldı yere bakın arkadaşlar. Yani tarih boyunca, yüzyıllar boyunca Uhud Dağı kadar altını olup da bunu verebilecek bir insan çıkar mı sizce? Mümkün değil. O zaman sahabenin mertebesine de kimsenin yaklaşması mümkün değildir. Yine sahih Müslim'de İmam Müslim rivayet ediyor. Ayşe radıyallahu anha Urve bin Zubeyr'e diyor ki: "Ey diyor kardeşimin oğlu, ey Urve. İnsanlar diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabına istiğfar etmekle, Allah'tan mağfiret dilemekle emrolundular. İnsanlara allah Teala neyi emretti? Peygamberin ashabına ne yapmayı? İstiğfar etmeyi. Nerede emretti arkadaşlar? Nerede? Haşır suresinde emretti. Ne diyor allah Teala Kur'an-ı Kerim'de? وَالَّذ۪ينَ جَاءُوا min بَعْدِهِمْ Onlardan sonra gelenler. Kimlerden sonra? Abi, Sahabelerden abi. sonra gelenler. Ne yaparlar? Yekûlûne Rabbena. Ne derler? Yani, Rabbimiz. Yekûlûne Rabbena gfirlene. Bizleri, Bizleri bağışla derler. Veli ikhvânina. Yani, kardeşlerimiz. Kardeşlerimizi. Kim o kardeşlerimiz? Ellezîne sebegûne. Bizden, Bizden önce gelen, gelen kardeşlerimize ne yap? Bağışla derler diyor allah Teala. Bil iman. İman konusunda bizden önce gelen kardeşlerimizi bağışla der. allah Teala bizden ne istiyor arkadaşlar? Sahabeden sonra gelen bizlerden bu dua yapmamızı istiyor. Ne o dua? Allah'ım bizden önce iman konusunda bizi geçenleri ne yap? Bağışla. Ayşe diyor ki urveye Allah onlara diyor neyi emretti? Sahabe'ye istiğfar dilemeyi. Onlar ise ne yaptılar? Sahabe'ye sövdüler. sövdüler diyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Sahabenin faziletini. Yine İmam-ı Müslim'in rivayet ettiği bir hadiste Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. en nucumu emenetun lissemâ. Yıldızlar göğün neydir? Güvenliğidir. Fe-iza zehbetin nucûmu etesseme'e mâ ad. Göften yıldızlar gittiği zaman artık diyor gökyüzüne vaad olunan şey gelmiştir. Kıyamet gelmiştir yani. Diyor ki وَأَنَا أَمَنَةٌ <لِأصحابي> ben, ben ashabımın neyim diyor Aleyhisselatü Vesselam? Güvenliğim. فَإِذَا ذَهَبْتُ اَنَا فَإِذَا ذَهَبْتُ اَتَا Ben diyor gittiğim zaman ashabımın başına onlara vaad olunan şeyler gelecek. وَأَصْحَابِ اَمَنَةٌ لِأُمَّتِي Benim ashabım ümmetimin neydir? Güvenliğidir. فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي Ashabım gittiği zaman اَتَا اُمَّت۪ي مَا يُعَدُونَ Ümmetime vaad şey gelmiştir, gelecektir. Yani ashab, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyeyim mi? Bu ümmetin neyi arkadaşlar? Güvenliği, emenesi. Evet. Yine İmam Ahmet i̇bn Hanbel rivayet ediyor. Abdullah ibn Ömer diyor ki لَا تَصُبُّ ashabe Muhammedin Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellemin ashabına ne yapmayın? Sövmeyin. Fela makamu ahadihim saaten. Onların diyor peygamberle geçirdiği bir saat hayrun min amel ahadikum ahadikum umrahu. Sizlerden birisinin ömür boyunca yapmış olduğu amelinden daha hayırlıdır. Abdullah İbni Mübarek duymuşsunuzdur değil mi? Tabiinden Abdullah b. Mübarek. Ona birisi gelip soruyor. Muaviye mi daha faziletlidir? Ömer Abdullah Abdülaziz mi? Ne demesini beklersiniz arkadaşlar? Abdullah bin Mübarek'in Türk olduğunu söylüyorlar. Yani onun hayatına bakın. Yani onun da biraz e, kanı sıcak. Verdiği cevaptan da bunu anlıyorsunuz. Diyor ki Abdullah bin Mübarek. Le <gülüyor> turabu fî min kari muaviye ma Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayır ve افضل min Ömer bin Abdülaziz. Diyor ki Muaviye'nin peygamberin yanında bulunduğu sürece burnundaki diyor toz Ömer bin Abdülaziz'den daha iyidir. Yani bakın Muaviye'yi, Muaviye'nin diyor burnundaki diyor toz Resulullah'ın yanındayken diyor. Onu gördüğü o an o toz Ömer bin Abdülaziz'den daha iyidir. Bakın Muaviye'yi. Bunu İbn Asakir tarihinde rivayet ediyor. İmam Muhammed bin Amel diyor ki bu, bize burada altın bir kaide koyuyor İmam Ahmet. Rahimahullah. Yani arkadaşlar Selef'in sözü gerçekten tesirli. Yani din böyle ki dini yaşamada, dini benimsemede tabiri caizse artisteye gerek yok. Senin üzerinde bulunduğun dinin hakikatini, değerini biliyorsan onu koru arkadaşım. Aynı kuyumcu gibi. Kuyumcu çıkıp manav gibi portakala, elmaya İnsanları çağırmaz. Değil mi? Gel abla gel abi demez. Kuyumcu dükkanına oturur. Hatta dükkanına kilit koyar. Değil mi? Kapıdan girmek isteyen adama bakar şöyle bir. Kimisini alır kimisini almaz. Artık öyle değil mi kuyumcular? Hiçbir zaman duydunuz mu? Gel altın düştü. Şu anda yatırımın en güzel zaman hadi gel. Kaçırma fırsatı diyen var mı? Yok. Ama manav akşam olunca elindeki o bir sandık elmayı satmak için ne yapacak? Ağracak. Yani din öyle bir şey ki arkadaşlar altından daha değerli. Bunu herkese açma, bunu herkese sunma. Ahmet bin amel diyor ki: "İza ra'ayta raculan yazkuru ashab Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem bi su'in." Eğer diyor bir adam görürsen, bu adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabını diline dolamış, onları kötülükleriyle anıyor, onların kötülüklerinden bahsediyor. Diyor ki, fettehimhu i̇slam Onu dininde itham et. Onun dininden şüphelen. Ondan uzaklaş. Ondan kaç. Bakın bunu söyleyen kişi Ahmet İbni Ambel. Allah ona rahmet eylesin. <gülüyor> Ebu Zura diyor ki, Rahimahullah, İzâ râytel racule yantakisu ahaden min ashabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fa'lem ennehu zindîk. Diyor ki, Ebu Zur'a Rahimehullah bir kimseyi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı hakkında ileri geri konuşurken onun hakkında küçümseyici ifadeler kullanırken görürsen bil ki o kimse zındıktır. Ve zalike enler resul hak çünkü de Resulullah haktır. Vel <gülüyor> Kur'an hak. Kur'an haktır. Ve inma eda ileyina haza'l Kur'an ve sünnete, bize diyor bu hak olan Kur'an'ı ve sünneti kim ulaştırdı? Ya. Ashab-ı Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani şöyle, şunu düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Sana Kur'an ulaşmış, sünnet ulaşmış, sen diyorsun ki bu Kur'an'ı sünneti ulaştıran insanlardan sadece Şiilerin, Rafizilerin dediği gibi 7-10 tane, tanesi Müslüman olarak kalmıştır. Yahut Ebu Hureyre şöyledir, Muaviye şöyledir, o böyledir, bu böyledir diyerek sana bu Kur'an'ı ulaştıran adamlar hakkında ne yapıyorsun? Konuşuyorsun. Bu ne demek? Sen Kur'an hakkında konuşuyorsun demek aslında. Çünkü bu Kur'an sana kalbine, kafana bu çağ böyle gökten pat diye inmedi. Sana bunu ulaştıran aracılar, nakiller var. Diyor ki Ebu Zura Ve innemâ yuridûne en yecrahu şuhûdenâ Onlar sahabe hakkında konuşarak bizim bu dindeki şahitlerimizi ne yapmak istiyorlar? Cer etmek istiyorlar. Onları... ...kusurlu göstermek istiyorlar. ''Li yuptilul kitabe ve sünne'' Böylece ne yapacaklar? Kitabı ve sünneti. Kur'an'ı ve sünneti ne yapacaklar? İptal edecekler. Bugün de insanların yaptığı gibi değil mi? Bakın sahabe hakkında konuşanlara... ...kabir azabını inkar ediyor. Rejmi inkar ediyor. Niye? Buhari hakkında konuşuyor. Neden? Çünkü Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini... ...bu dinin hükümlerini... ...olduğu gibi ne yapmak istemiyor? Kabul etmek... İsmi iptal etmek istiyor Ebuzure'nin dediği gibi. Yani bunu iptal etmesi için ne yapması lazım? Sahabeyi aradan çıkarması lazım. Zedelemesi lazım, lekelemesi lazım. Evet. Bunlarla yetenelim. Önümüzdeki hafta kendilerini İslam'a nispet eden fırkaların sahabeler hakkındaki görüşlerini alalım. Ehli Sünnet'in sahabeler hakkındaki görüşlerini alalım. Sahabenin tarifini yapalım. Sahabe nedir? Burada sadece İmam Bukhari'nin tarifini naklederek bugünkü dersimizi bitirelim. Sahabe diyor ki İmam Bukhari sayhinde Sahih Bukhari'de diyor ki Men sahiben nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme yanında bulunan Evra'ahu minel muslimine fe ve min ashabihi Ya da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında çok süre bulunmayıp Peygamberimizi Müslüman olarak gören kimselerdir. Yani Peygamberi Aleyhisselatü Vesselam'ı gördüğünde kafir olup, kafir iken Peygamberden ölümünden sonra Müslüman olan bir insana sahabe denir mi? Evet. Bu tarife göre denmez. Doğru olanda budur. Peki Peygamber Sallallahu Aleyhisselatü Müslüman olarak gördü. Riddet dinden çıktı. Sonra bir daha iman etti. Bu kimseye sahabe denir mi? Evet. Bu kimseye sahabe denir. İnşallah burada e, Ali İbn-i Medine'nin, i̇bn Hacer'in de ile ilgili tarifleri var. Onları alacağız. Önümüzdeki hafta Allah nasip ederse. Ve sahabe konusunu burada bitireceğiz. Ondan sonra Allah'ın kelamı Kur'an'a geçeceğiz. Sübhaneke Allahümme ve la ilahe ente estağfurullah